Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder, onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir.